Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla günahı konuşuyoruz. Büyük günahları konuşuyoruz. Toplum günah ilişkisi, devlet günah ilişkisi, Müslüman devlet toplum ilişkisi bunları değerlendirdik. En son geldiğimiz nokta lanete sebep olan e, günahlar e, zulüm ve e, günahlara Sesi. sessiz ses çıkarmamak müdahale etmemek hocam daha önce saydığımız işte ana babaya itaatsizlik isterseniz oraya gelelim bir yani nedir evet. ki bu ne büyük günah çerçevesi içerisine e, sokuluyor oradan başlayalım ee, i̇sterseniz teker teker isterseniz zina'yı ne bileyim faizi yok e, anne babaların e, hakkından e, bir kurtulan bir o zaman bir <gülüyor> evet peki buyurunuz şimdi e, anne baba hakkı anne babaya e, haksızlık etmek Kur'anımızın açık ayetiyle sabit evet onlarca hadisi şerifle sabit. Evet. Ali herhangi bir şekilde ya i̇mam Azam'ın iştihadı bu İmam Malik'te öbür türlü iştihat etmiş denebilecek bir konu değil bunu bir kere bilelim evet. Yani anne babayı Kur'an koyuyor bu hukuku Yani ne kadar müminsen o kadar bu konuyu kabul edeceksin evet, evet müthiş bir şey Yani bu, muhteşem bir şey Bu Kur'an'la sabit evet. İştihat filan değil evet. Bir, iki çok önemli başlıklar açalım ee, hocam. Anlaşılması terbiye, terbiye, kolay olsun. Terbiye. İki, anne güzel mümindir. Kıpkızıl kafirdir. Layıktır. Dinsizdir. Ateisttir. Müşriktir. Zalimdir. Alkoliktir. Şudur, budur. Bunların hiçbir ayrımı yok. Şu Kur'an'ımızın anne baba diye açtığı başlığın içinde mümin, müşrik aynı babadır evet. aynı annedir yani benim babam annem müşriktir diye onun hukukunu o çiğneme aynı. hakkı yok peçeli ya. bir anne ile çırılçıplak bir anne evladı karşısında evlatlık hukukunda aynı ee, evlatlık hukukunda evet. bunu da Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in işte adından öğrenmiyoruz Kur'an gene bunu tescil ediyor açıkça Kur'an-ı Kerim Uinçahedak, Allah'ta üşekibin mali silikbiy alım, falat uğrğhuma ve sahıb hma Anne baban şirk dayatması yaparsa itaat etmeyeceksin, ama evlatlığını yerine getireceksin. Evet. Demek ki müşrik, yani bırak Allah'ı, putumuza tapın diyen bir anne babaya itaat yok. Ama anne babanın analık babalık hukuku ölmüyor müşrik evet. diye. Bu da istiğatla sabit değil. Kuranla sabit, Kur hadisi evet. şerifle sabit, onlarca sahabinin kimliğiyle sabit. Evet. Ebu Bekir'in yani. babası. Evet. Ebu Bekir'in babası, Allah'ın? Mekken'in fethinde Müslüman oldu. Evet. Koca Ebu Bekir bu. Yani İslam'ın tebliğinden 23 yıl sonra. 21, 21 yıl. Sonra. 21 yıl sonra. Çok büyük bir arka. Evet. Ebu Bekir'in yüreği nasıl dayandı buna? Evet. O o yani sıradan bir Müslüman da değil. Babalığını Ama da silmedi. Asla. Mekke'nin fethinde evet. tuttu elinden getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne ben beyaz beyaz bir ot yığını gibiymiş saçları beyazlıktan. Ağırmış yani. Evet. Çok ağırmış. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de üzülmüş. Ebu pekir bunun ayağına biz gidebilirdik. Niye getirdin bunu buraya demiş. Ya, çok yani yaşlı. Gene diyor. de Resulullah Efendimiz babalık hukukunu gene, ortaya yani onu, koyuyor. Onu yani bu çok Biz gitseydik şey. diyor. Biz gitseydik diyor yaşlı başlı bir insan. Evet. Şimdi burada İkinci nokta birinci nokta ne dedik anne baba dediğimiz zaman yöresel örf böyle i̇mam Azam'ın iştahı işte alimler birliğinin kararı böyle değil bu. Evet. Fıkıh konseyinin kararı değil Kur'an ne demekse evet. Bukhari Müslim ne demekse ana baba o demek bir. Evet. İki bu konuda müşrik vesaire ayrımı yok anne evet. babanın kimliği çıplak anne ile peçeli anne aynı evet. özellikle bu asırda çok gençler bunu gündeme getirdiği için vurgulamak istiyorum üçüncü konu saygı anneler gününde anneye çiçek alma babalar gününde de kravat alma değil evet. bu Hristiyanlık düzeyinde muharef Hristiyanlık düzeyinde bir saygı bu evet. üçüncü noktamız ya da kapitalizmin daha iş üretmek <gülüyor> için kravat <gülüyor> satmak için geliştirdiği bir şey olabilir anne hukuku <gülüyor> an, an, anaya tanıyabileceği tolerans evet, evet. veyahut da. burada üstadım çok önemli bir nokta Allahu Teala'nın Kur'an'ının Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin çizdiği ana babaya saygı seviyesi anneler günü babalar günü değil dedik ne kadar peki sen hiç o her şeyi kadar Sen evlat mısın? Sıfırsın Hak hukuk yok anaya babaya karşı Evladın hakkı hukuku yok Bunu da Kur'an'dan çıkarıyoruz Yaşlı anne baba düşüncesiz bir şekilde Bağırıp çağırıyor hı hı. Yaşlı ihtiyar 80 yaşında Muhakeme gücü zayıflamış Yeter anneciğim Çok ileri gittin deme hakkı tanımıyor Kur'an-ı Kerim Bunu alıp da uff yapma hakkı tanımıyor Evet. Yoksun sen annenin babanın önünde diyor hı hı. Yoksun Hatta iyi anlaşılsın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bir örnek var Adam babasını şikayet ediyor Bunun fıkhi ayrıntıları var sonra o hı hı. ayrıntıya da gideriz Anne babasını şikayet ediyor Diyor ki Babasını şikayet ediyor Kazandığımı alıyor babam sağa sola harcıyor diyor <gülüyor> Alıyor sağa sola harcıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve nere harcıyor diye sorması lazım değil mi? Yani kötü bir yere mi evet. harcıyor falan sormuyor. Sen ve malın babanınsın zaten diyor. Allah Allah. Adam babası malını alıyordu onu şikayet ediyordu kendi de gitti. <gülüyor> sen de babanınsın zaten diyor. <gülüyor> Ente ve maluke li ebike. Evet. Çok net bir şekilde yani evet fıkhen bir hukuk var ortada evladın... Malı Malını baba ayrı. alıp çarçur etmesi mahkeme konusu olabilir ayrı bir konu bu ama bir evlat böyle bir seviyeye düşürmemeli kendisini. Evet. Evlat babayla mal kavgası yapamaz. Yapamaz, evet. yapamaz. Şimdi üçüncü noktamızda ne? Yani biz dedik ki birinci noktada Allah'tan bu kuralı aldık ana baba evet. kuralını. İkinci noktada annemizin babamızın maazallah dinsizliği bile engel değil bu hakkı kullanmalarına. Evet. Üçüncüsü annelik babalıkla ilgili hukukumuzda hak oranımız yüzde yetmiş onlarda yüzde otuz bizde filan değil. Yüzde yüz onlar yüzde sıfır biziz adeta. Evet. Evet. Bu ayrıntısı var tabi ayrıntıya gireriz ileride inşallah. Dördüncü bir noktamız Kur'an-ı Kerim'de bu hak hukuku tanıtan... Çok muazzam bir dikkat noktası var. Kim bir anneden babadan doğduysa bu ayeti dikkatli dinlemeli. Anneden babadan doğmadıysa gökten inen için geçerli bir kural değil. Evet hangi yani, ayet? Şimdi İsra suresinde zannediyorum 15. ayet olması lazım. Şu anda ayet numarası aklımda değil. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ Evet. Bu ayette çok ince bir çizgi var. Buyuruyor ki Allah Teala ...Rabbinin kesin hükmü şudur... Evet. ...kesin hükmü... ...Ve kadâ rabbuke... ...Rabbin hükmetmiştir... Evet. ...ne demek hüküm... ...mahkemenin hükmü diyoruz... ...yani evet, tartışılamaz evet, kuralı... Evet. ...gerçi mahkemenin ki... ...temize gider... ...Allah'ın gidecek bir yeri yok hükümlerinin... Evet, ...bitti... ...Ve kadâ rabbuke... ...bir... ...Rabbine ve إلا تعبدوا إلا ibadet edeceksin başkasına kulluk etmeyeceksin evet. demek ki mümin olacaksın evet bunu Türkçesine mümin muahid biri olacaksın hı hı. ancak Allah'a kulluk edeceksin bundan sonra ne gelmesi lazım işte kitaplara iman peygamberlere iman gayba iman gelmesi lazım evet. hepsini Allah'a iman diye özetliyor ayet ve bil valideyn ihsana annenle babana iyi davranacaksın evet annenle babana iyi davranacaksın Allah'a imandan sonra geliyor. Evet, muhteşem bir şey. Buradan biz anne babayla ilgi düzeyimizi çıkarıp diyoruz ki bir mümin arkadaşlarıyla bayramlaşmadan sonra annesini ziyarete gidemez. Önce anneyi. İzin alır üç gün sonra gider. Ayrı bir konu. Evet. Kalbi kırılmayacaksa anne babayı ziyaret etmeden işte filan yer dernekteki bayramlaşması hiç önemli değil. Hatta. Dikkatimi çekiyor mezarlığa gidiyor insanlar bayramlarda. Edirne evet. Kapı'da görüyorum otopark sorunu evet. oluyor. Anne babada pazarında bekliyor. Evet. O ölmüş dedeyi ziyaret ediyor. Yanlış uygulama bu. Evet. Çünkü ayet Allah'tan sonra bütün hükümleri kaldırıyor. Anneyi babayı getiriyor. Evet. "Bu vakada Arap rabbuka ayeti." Çok ağır bir hükümdür. Yani anne babanın yerini şeriatımız, Kur'anımız o kadar yüceltiyor ki Allah'la bitişik bir yere koyuyor. Evet. Bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde de var. Buyuruyor ki: Allah'a giden yollar ana babadan geçer dikkat ediniz. Nedir Rab fi rida'l-validin. Evet. Anne Allah'a Allah giden rızası, yol, evet. Yani Allah'ın rızası ana babanın rızasından hmm. geçer. Evet. Bu nedenle Anne babadan doğan herkes... ...bir gün ahireti düşündüğü gibi... ...anne babayı hep düşünecek. Evet. Bu da dördüncü konu. Beşinci konumuz, beşinci başlıyımız. ...ölmüş anne babanın cesedi gitmiştir... ...kendi ölmemiştir. Hmm. Çünkü şeriatımız... ...öldükten sonra da... ...sen ölünceye kadar hakkı devam ettiriyor. Evet. İnsan kendisi ölmedikçe anne babam öldü diyemez. Çünkü sahabe gelmiş... Efendimiz'e sormuş ki... ...Ya Resulallah... E, ...annem, babam öldü... ...tamam mı? Yok demiş Efendim. ...ne tamamı? Dostları yok muydu onların... ...git ziyaret et dostlarını buyurmuş... Evet. ...onlar yaşıyor gibi hissettir çevrene... Evet. ...istiğfar et annen baban için... ...yani evladın görevi... ...sadece bayramlarda el öpmek değil... ...24 saat... ...bir anneden doğduğunu... ...bir babanın çocuğu olduğunu... Hissedecek ölünceye kadar Kendi 100 yaşına gelmiştir 30 tane torunu vardır Anası babası için Allah'tan mağfiret diliyordur hala Mümin budur Öyle olmaz Yani gerekiyor. bilmiyorum oraya gelelim mi Yani niye bu kadar Hassasiyet Yani şimdi bunu Bir Arap toplumunda o günkü değil mi Yani cahiliye Toplumu içerisinde Acaba insanların anne babalarıyla ilişkileri ee, çok mu sakatlanmış Hayır diye? Aksine evet. müthiş bir Beraberlikleri vardı Üstadım böyle çok enteresan şeyler yakalıyorsunuz Konuyu dağıtıyorsunuz Bak <gülüyor> değilim hocam. Yok ama bunlar da önemli Şimdi hakikaten insan Mesela işte namaz Hassasiyetini anlıyor Ama Allah'a imandan sonra Bir ana Ona baba hukuku ver, evet. Bir örnek vereyim evet. üstadım Tam aksine cahiliye döneminin Bazı iyi huyları da var evet. Mesela bir insan ee, bir katili yakalıyor, evet. düşmanını yakalıyor. Evet. Kurtuluşunun tek çaresi varmış. Babanın hatırı için bırak dersem bırakıyormuş. Allah Allah. Ee, anne baba o kadar <gülüyor> saygısız değil. Mesela evet. Saad bin bir vakkasın hatırasını hepimiz biliyoruz. Ee, annesi intihar ederim deyip onu vazgeçirmeye çalışmış. Anaya düşkün hepsi çünkü. Evet. O da bakmış ki Musab bin Ümeyr'de de var öyle bir Musab şey. Musab bin Ümeyr'de de yani hepsinde evet. var. Anne babaya karşı. Sadece Allah'la, peygamberle Karşı karşıya geldiğinde yok sayıyor evet. Sahabi, onun dışında Anne baba bir tane onlar, evet. yani cahiliye döneminde Ana baba saygısızlığı Evet, evet vardır 3-5 yıl ama ilke olarak e, Anne babaya karşı e, Tepki göstermeme, emrine itaat etme. Zaten evet. kabilecilik mantığı da bu Hocam, evet, evet. hatta Atalar dini falan deniyor. Yani, yani değil mi? Bu o dededen evet. taşmama, babayı aşmama hı hı. E, ciddi bir kural. Or evet. Yani tam aksine uyurduğunuz meselenin tam aksine cahiliye toplumunun böyle bir kör geleneği imana da engellediyor. Evet doğru. Pek çoğunun imanını engellediyor. Evet. Yani babamı nasıl aşarım ben? Babam bu benim evet. gibi. Şimdi mesela Amr bin el-As e, oğlu yani babayı aşıp iman etmekte zorlan, iman ediyor gizliyor imanı. Heybetli bir babam var nasıl aşabilirim bunu evet. ben gibi düşünüyor. Herhalükarda önümüzde sorumuz neydi hocam? Biz yani bu, bir bu hassasiyet, olarak... bu itina ha, bu itinamız... Kuran çerçevesi niye bu kadar ısrarlı? Şundan Ana dolayı. Ana baba hukuku konusunda. Neden illa Allah'ın önünde tazim edeceksin deniyorsa ondan dolayı. Evet. ayet Lokman Suresi'nde enişkürliği velüvali değil buyur evet. Şükrü Allah iki noktaya topluyor bana şükret enişkürliği velüvaldik evet. Anana babana şükret evet. yani anne babaya minnettarlığın evet. ve Allah'a minnettarlığın demek şükür kelimesi evet. Burada iki boyut var üstadım Birincisi insan olarak şu bedenimle bu dünyada var olmam Allah'ın nimetidir Evet. Takdir buyurdu yarattı Dolayısıyla evet. son nefesime kadar Rabbime minnettar yaşamam evet. lazım Artı Benim bu halde olmamın Maddi sebebi anam babamdır evet. Yaratan Allah Yaratılış kanallarım annem babamdır Dolayısıyla insanlığım benim Allah'ı ve Allah'ın Benim yaratılmam için takdir buyurduğu iki kişiyi asla unutmamamı gerektiriyor. Evet bu insanlık boyutudur. Yani insan vefalı olacaksa bir kahvenin 40 yıl hatırı olacaksa babanın siperminin 4 milyon sene hatırı olması lazım <gülüyor> herhalde. Yani bir kahvenin evet, evet. E, o boyutla bakıyoruz. Evet. İkincisi. Annenin in, çektiği o yükün. Ayrı. Evet. Ve altıncı nokta olarak ona geleceğim. Evet. Ana baba arasında ayrım yapacağız. Evet, ona evet. ee, burada so sorumuzun e, cevabında. ...insanın e, bir insanlık boyutu olarak yarattı Allah, sebep olarak da anneyi babayı yarattı. Dolayısıyla Allah ve onun yarattığı sebebi hep minnettar olduğum noktalar olarak görmem gerekiyor. Evet. Bu bir insanlık boyutu. İki imtihan boyutu var. Neden anaya babaya bu ilgi? İmtihan boyutu var. Bu imtihan boyutu işte cahiliye toplumundaki... E, Bizi yanlış mı takdir ediyoruz hep böyle adam mı öld babalarını mı öldürüyorlardı gibi uh -huh. sorumuzun nedeni bu. Anne baba tıpkı sabah namazına kalkmanın zor olduğu gibi içki içmemenin zevkleri ferahat edip içmemenin zor olduğu gibi malı infak etmenin zor olduğu gibi yani Allah'a kulluk nerede varsa tık nefisle karşılaşıyorsun evet, zevklerle evet. karşılaşıyorsun. Anne baba ne kadar iyi mümin, ne kadar yaşlı, ne kadar genç olursa olsun evladın önünde hep bir barikattır. <gülüyor> Çocuğuna karşı babalık yapacaksın. Kendi baban annen sağken hep senin üstünde bir üst yetkili var. Hiçbir zaman son imzayı atamıyorsun. Evet. Son imzayı atsan onlar üşe, üzülüyorlar. He mesela sizde ne kadar var bilmiyorum. Bizim Karadeniz yöresinde e, istersen 60 yaşında ol. Çocuğun olduğunda isim veremiyorsun. Bir üst kattaki baba anne duruyor. Baban zaman. verecek. Anne baba verecek. Evet, evet. Anne yani. Sen aslında dededir veren. Evet. Ama sen baba olarak o zevki kullanamıyorsun. Evet. Yeni nesil pek takmıyor ama e, tabi yanlış iş yapıyorlar takmamakla. Evet. Çünkü bu da gönül kırıyor. Evet, kırıyor. Evet. Her halükarda iki nedenden şükrediyoruz. Bir şükrani nimet, evet. iki bir imtihan. Evet. İmtihan bu. Ve altıncı noktaya gelelim üstadım evet, Altıncı lütfen. noktamızda Anne baba diye anıyor Kur'an-ı Kerim evet. Sonra da Üç baba bir ana diye formül getiriyor Hadisi şerifler Ya da üç anne Bir baba Hayır, Üç baba bir anne Üç babayı bir anne Ha evet. evet. Üç bir ediyor evet, Ya da bir, bir Üç değerinde üç, ha, oluyor üç de yani. yani evet Yani bu, annendir, annendir, annendir. Annendir, annendir. Babanda Kur da, Kur'an'da da var. Anne baba uğrundan bahsederken anneyi ayırıyor. Evet. 30 ay seninle uğraştı diyor diyor. Evet. Dolayısıyla annelik babalığın bir imtihan olduğunu anladığımız gibi Annelik ikinci bir imtihan çeşidi. Yani evet. hem analık babalık statüsünden dolayı bir kadın senin başında duruyor... Evet. ...anne olduğu için ikinci bir hak daha kullanıyor. Evet. İki vatandaşlık evet. hakkı kullanıyor gibi. Evet. Bu nedenle evlatlık imtihanını... ...annelik babalık noktasından onlara bakarak görüyoruz... ...anneyi muhakkak ayrı bir dosyada tekrar ele almak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla anne baba hakkına riayet ediyoruz büyük günah olarak suç işlememeye çalışıyoruz. Üçe katlayıp anneye tekrar yüklüyoruz evet. bunu. Müminliğimiz bu bizim. Evet. Yani diyelim bir şeyimiz oldu, ne yapmalı? Yani ha. dün, bugün, evvelsi gün, yani maazalat, maazallah, maazallah, evet. Yani Şimdi, ya burada... da şöyle, mesela hayattayken oldu, yani hayattayken oldu da vefat ettiler. Yani neler yapılmalı? Vefattan sonrasının formülü yok hocam. Evet. Ölüye pudra sürmek o. Hiçbir faydası yok. Eyvah. Vefat etti. Ondan sonra sadece bir umuttur. Evet. Ama sağlıklarında, aklı başlarındayken evlat ellerini öper, ayaklarını öper, tuvaletlerinin kapısını affedersiniz bekler, e, yalar, okşar, sabahlara kadar yatağın ucunda bekler. Nasıl gönülleri alınacaksa. Evet. Allah'ın hakkına tecavüz etmeyecek beklentileri anne babanın İkinci İstersen bir o insana konuya sorum da çok olmayacak. kısa hocam yani zaman da daraldı. Allah'ın hakkına e, o ihlal edilmeyecek. Anne baba hukukuna dikkat edilirken orada ne tür şeyler oluyor ha, Evet onu anne baba ...işte şunu yap diyor... Evet. ...o dediği bir farzı engellemeyecek... Evet. ...bir haramı emretmeyecek... Evet, evet. ...mesela git... E, mesela çok basit bir misal şimdi... ...anne baba diyor ki... ...işte benim partim filanca partidir... ...gidip o partiye oy vereceksin... ...bizim aile geleneğimizi bozmayacaksın... Evet, ki. Evet. ...fakat mümin bakıyor ki... ...benim orada kullandığım oy... ...küfre destek olacak... Evet. ...bunu imanı gereği yapamıyor... ...burada itaat etmez... Evet. İtaat etme işinde e, Nasıl bir sistem kullanacak Hile mi yapacak aleni mi yapacak O aile ilişkileri içerisinde belli olur Veyahut da gel Mesela beraber... itaat etmedi Baba ana da gönül koydu Yani sen benim şeyime itaat etmiyorsun Hiçbir değeri yok o gönlün evet. Sınırları dışında O zaman canım. yani baba ana da yani, Sınırlı e, ha, sınır, sınırı ha. yalnız Allah'la ilgili. Evet, evet. Allah'la ilgili ve zulümle ilgili. Evet. Mesela çok basit. Sizde ne kadar uygun bilmiyorum. Ee, diyor ki amcanla selamlaşmayacaksın. O bana şöyle yaptı diyor. Evet. Veyahut da filancaya gitmeyeceksin veya karını boşayacaksın diyor. Evet. Şimdi resmen Allah'ın bir emri amcaya selam vermek. Evet. Amcaya silah yapmak bunu yasaklıyor. Evet. İtaat edemeyiz evet. Karını boşayacaksın. Gelinimi istemiyorum bu evde diyor. İşte şöyle şöyle. Cenazeme gelme diyor. Makul bir gerekçe yok. Evet. Bu itaat gerekmiyor. Bundan kaynaklanan suçlar dosyası olmayan suçlardır. <gülüyor> evet, güzel. Çünkü zulmü emrediyor. Evet. evet. Çünkü Allah'a isyanı emrediyor. Evet. Ama bu noktada bir kere rayından çıktı Evlat anne baba ilişkisi de Evlat da ondan sonra Diğer hatalar işliyor ayrı bir konu Yani evet her adımda Belli bir hassasiyet gerekiyor ee, Yani annem... şuraya kadar Annemin hukuku Şöyledir bundan sonra böyledir Hepsi bir dikkat gerektiriyor Tıpkı namazı sev secdelerini yapıp düzelttiğim gibi... ...yanlış yapmamaya çalıştığım gibi... ...annemin babamın önünde de sev secde yok ama el öpme var... ...ayak evet, öpme var, evet, özür dileme var... Evet. ...çok basit bir misal hocam... ...hem de hadis şeriflerle sabit bir konu biliyorsunuz... ...öğle namazının farzına gitmeyeceksin... ...cumaya gitmeyeceksin burada oturacaksın dedi... Annemiz, ...kusura bakma babam. derim... Evet. ...elini öper giderim... ...ama sünneti burada kıl... ...öyle git camiye dedi... Sünneti orada kılarım camiye öyle <gülüyor> Ya da ben bu evde korkuyorum Camiye gitme dedi yatsın namazına Gitmem Çünkü camiye gitmek vacip Yani farzı cemaatle kılmak açısından Yatsı namazı evet. için Anneye babaya itaat farz evet. Sıralamam var benim Bu dinde farzlar vacipler sünnetler Haramlar mekruhlar diye Boş bir sıralama yok yani, Hayatımız evet. bunlarla ölçülü Anne yani, babanın bunların hepsi fıkı, bir Hepsini fıkı. bilmek gerekiyor Herhalde dönüp evet. dönüp tekrar bir İlmihal bilgisinin evet. Trafik bilgisinden daha yoğun bir şekilde Bilinmesi gerektiğini Yoksa ehliyetlerimizin geçersiz olacağını Söylemek evet, zorunda evet, görüyoruz evet. Hocam çok teşekkür ederim Yani hakikaten Anne baba hakkı Büyük günahlardan girdik Şimdi her birine bir program Gerekiyor <gülüyor> belki Bunlar bile sınırlı Ölçüde anlatımlar bunu konuşacağız daha, bir an yani büyük günahları, yani faizi konuşmadık, zinayı konuşmadık, ne bileyim zina isnadını konuşmadık. Ama hepsi de son derece Müslüman hayatı Hocam açısından. Hocam isterseniz sözünüzü mü kestin? Estağfurullah. Bir dahaki programımızda anne baba ile ilgili evlat sürtüşmelerinin bu çağdaki sorunlarına örnekler vererek de açabiliriz. Hay hay tabii Neden? ki. Neden evlatların annelerle araları açılıyor babalarla araları evet. açılıyor ve ıslah için neler yapılabilir? Belki böyle bir konu. O yani. da çok önemli. Örnek tabii, vererek bilhassa gelin kaynana düzeyindeki evet. tartışmalardan çok örnekler önemli. açabiliriz. Evet inşallah. inşallah. Bir programda öyle yapalım. İnşallah. Değerli dinleyiciler bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz. Yeni bir programda Buluşmak üzere saygılar sunuyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.